وأشد الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أما بعد Evet üstün onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nübveti ve risaletinde kalmıştık. Diğer peygamberler olan üstünlüğünden bahsediyorduk. Yani peygamberlere imanın içinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konulundan bahsediyoruz. <gülüyor> İmanın dördüncü şartı olan peygamberlere imanından, e, imanın içinde Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme e, iman veya onun fazileti. Allah azze ve celle peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi diğer peygamberlerden makam ve fazilet bakımından üstün tutmuş ve ona has bazı mucizeler vermiştir ki e, bu mucizelerin... E, çoğunluğu, bu mucizelerin çoğunluğu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem istemeden gösterilen mucizelerdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hani genelde e, peygamberler çok şiddetli ve sıkıntı anında Allah azze ve celle'ye dua ederler, Allah azze ve celle'ye dualarını icab ederler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntıların çoğuna sabır göstermiş, sebat göstermiş, Allah azze ve celle kendisine bu mucizeleri takdim etmiş. Evet, Ebu Saidin rivayet etmiş olduğu bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. Ene sayyidu valedi adama Ben diyor Adem oğlunun kıyamet günü Adem oğlunun efendisiyim. Yani peygamberler de bunun içine giriyor. Adem oğlu dediğin zaman insanlık adına kadar yaratılmış insan varsa hepsinin efendisi olacağım kıyamet gününde. Ve la bunda diyor hiçbir övünme, hiçbir övgü yoktur. «Ve bi yedi livaul hamdi vela fakhir» «Ve diyor, livaul hamd dediğimiz hamd sancağı benim elimde olacaktır ki, bunda da hiçbir örgü yoktur». «Ve <gülüyor> mâ min nebiyin yevmeidin âdeme femen sivâhu illa tahte liva'in». «Âdem oğlundan hiçbir insan ve hiçbir peygamber yoktur ki, kıyamet günde høyser diyor, benim sancağımın altında hazır olacaklar». Yani kıyamet günde bütün insanlar ve bütün peygamberler, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı altında ne yapacaklar? Hazır olacaklar tüm peygamberler peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sancakının altında olacaklar. Çünkü o ana men teşakku'l arzu ve kafir ve dir ilk haşedilecek yani toprak toprağın altından çıkacak da Benim benimdir aleysselam. İlk haşedilecek ümmet açısından da ilk haş olunacak ümmet bizim peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti ve cennete girecek olan ilk peygamber sallallahu <gülüyor> al aleyhi ve sellem ve ümmet ümmet açısından da ilk cennete haş olunacak ümmet yine peygamber sallallahu aleyhi Bir hadiste onlar bizde dünyada bizden öncelerdir. Ama biz ahirette onlardan önceyiz ifadesi kullanmıştır. Evet. Allah Azze ve Celle Resulünü bir takım mucizelerle desteklemiş ve korumuştur. Kuvvetlendirmiştir ki bunlardan en barizi en meşhuru Allah Azze ve Celle'nin Resulüne indirmiş olduğu kitabı Kur'an'dır. Mucizelerin en büyüğü ve en önemlisi en önemlisi Rabbimizin Resulüne indirmiş olduğu Kur'an'dır ki Kur'an gerçekten çok büyük bir mucizedir. Kur'an gerçekten çok büyük çok büyük bir mucizedir. Rabbimiz diyor ki وَاِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ Şayet kulumuza indirdiğimiz şey hususunda herhangi bir şüpheniz varsa herhangi bir kuşkunuz varsa فَاتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ onun benzeri gibi bir sure getirelim indirdiğimiz kitapta herhangi bir şüpheniz varsa onun benzeri gibi bir sure getirin. Ve du'u şu hada'ekum min durillah. Ve bu hususta Allah'ın dışında kadar yardımcılarınız varsa, ne kadar destekçileriniz varsa hepsinden yardım alın hepsini çağırın. Allah'ın kuluna indirmiş olduğu Kur'an'ın, Kur'an'da bir şüpheniz bir şekkiniz varsa diyor, onun benzeri gibi bir sure indirin ve bu hususta ne kadar yardımcılarınız, destekçileriniz var hepsinden de yardım talep edin. İn kuntum sadıkın şayet bu, bu iddianızla doğruysanız. Yani kesinlikle ne yapamazlar? Öyle bir sure getiremezler. Öyle bir sure getirmeye değil sure, bir ayet bir kelime dahi getirmeye güçleri yoktur. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme indirilen Kur'an'ın neydir? Kur'an'ın mucize olduğuna delalet eden. Kur'an'ın Yani kendisinin diğer kitaplardan yazılmış, basılmış, matbu olan ne kadar kitap varsa, diğer kitaplardan yani yüz bin kat daha üstünlüğü apaçıktır. Mesela yani Kur'an'ın özelliklerinden. Kur özelliklerinden Birincisi tabii ki Allah kelamı olduğu için ibadeti Allah Azze ve Celle kendisiyle ne yapmıştır? Mukaddes kılmıştır. Kendisiyle okuduğumuz şekilde Allah'a ibadet ediyoruz. Allah Azze ve Celle onun kelimelerine ibadet özelliği vermiştir okuyarak Rabbimize yaklaşıyoruz. İkincisi hiçbir kitap yoktur ki Kur'an kadar büyük olsun ve bu şekilde hatasız ezberlensin. Hiçbir kitap, yeryüzünde hiçbir kitap yoktur. Ne şiir kitabı, ne Türkçe, ne matematik, ne bilmem ne hiçbir kitap yoktur ki bu ebatta bu kadar çok olup yanlışsız ezberlenilsin ki hatta Kur'an'ın neleri vardır? Kur'an'ları vardır. Her dönemde de Kur'an'ın kur'anları vardır. Yani ne demek? Bir harfi bir harekesi yanlış Siz takılmadan okuyan neyi vardır? Kur'an'lar vardır. Yani yeryüzünde bütün Kur'an'lar bütün mushaflar kaldırılsa yakılsa yine Kur'an tekrar baştan sonra yanlışsız yazacak Kur'an'lar vardır. Bu hıfzı bu hıfzı Allah Celle sadece Kur'an için bahsetmiş Bunun haline hiçbir kitap hiçbir kitap bu şekilde ezberlenemez. Hatta bir ara yarışmalarda falan çıkıyordu işte şu kadar sayfa yanlışsız ezberleyene şöyle şöyle olacak. Verdikleri sayfada 10 sayfa 15 sayfalık bir şey. Bu Kur'an yanlışsız, takılmaksızın kurallar tarafından, hafızlar tarafından ezberlenilmiş. Bu kesinlikle ezberleyenin kabiliyetleri Allah azze ve celle'nin bir mucizesi. Allah azze ve celle'nin bir mucizesidir. Kur'an'ın özellikleri veya işte ihtişamını saymakla bitiremeyiz kesinlikle. Ama bunlar en barizlerinden birisidir ki Allah Allah azze ve celle peygamberine bu kitabı mucize olarak indirmiştir. Evet yine en bariz en açık mucizelerden birisi de ayın yarılması. Mushrikler Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iman etmemek için, iman etmemek için mücadele ettiler ve kendisinden tuhaf tuhaf isteklerde bulundular. Akla gelmeyecek isteklerde bulundular. Bir gün geldiler dediler ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem madem sen Allah'ın resulüsün, Rabbine dua et de şu ayı ikiye ayırsın bakalım. Ayı ortadan ikiye ayırsın bize. Görelim madem peygamberisin Allah'ın. Bu tip isteklerde bu tip böyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e talepleri olurdu. Sadece hani iman etme niyetleri yok. Sadece oyuna eğlence almak için. Allah azze ve celle ne yaptı? Resulüne, e, Resulü vasıtasıyla ayın ikiye ayrılmasını o Mekkeli müşriklerine yaptı gösterdi. Hatta rivayette diyor ki ay ikiye ayrılmıştı. Biz ayın o ayrılan iki parçası arasında Hira mağarasını görüyorduk diyor sahabeler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki sahabelerine şahit olun. Şahit olun ki Allahu Teala ne hafta ayı ayırdı. Bir vakte göre de ayın bir parçası bir dağın üzerine düşmüştü. bir parça diğer parçası da yerinde duruyordu. Yani ikisinin arasından Hirat mağarasının gördüğünü söyleyen sahabeler var. Var. Bununla alakalı Allahu Teala ne diyor? Eee Kamer Suresi'nde İktarabetis Saatu ven şakka'l kamer. Kıyamet yaklaşmıştır ve ay yarılmıştır. Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. Evet. Üçüncü bir e, mucize ise İsra ve Miraç olayı. <gülüyor> İsra ve Miraç olayı. İsra Kur'an'da bahsedilen, bahsedilen, anlatılan bir olaydır ki İsra Suresinin ilk ayetinde Allah Azze ve Celle bundan bahseder. Miraç'ta sahih hadislerde detaylı bir şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından anlatılan bir olaydır. Yani ayette de söylediği gibi Allah Azze ve Celle kulunu Mescid-i Haram'dan alıp Mescid-i Aksa'ya kadar Mescid-i Aksa'dan da ne yapmış? Kendi katına yedi kat semanın üstünde bir yolculuğa ne yapmış, kulunu çıkartmış. Diyor ki ayette Rabbimiz Sübhanellezî <gülüyor> esrâ bi'abdihi leylem minel mescidil harami ilel mescidil aksa Kulunu geceleyin mescid-i haramdan, mescid-i aksa'ya götüren Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederiz. O ne kadar mübarek, ne kadar yüce bir Rab'dır. Ellezî <gülüyor> bâratnâ diyor ki Allah azze ve celle etrafını mübarek kılmış olduğumuz, bereketli kılmış olduğumuz mescid-i aksa. لِنُرِيَهُ مِنْ اَيَاتِنَا insanlara ne yapalım? E, ayetlerimizi gösterelim diye. اِنَّهُ هُوَ السَّمِعُ الْبَصِيرُ Muhakkak ki işiten ve görendir. Evet, İsra ve Miraç hadisesi kesinlikle inkar edecek bir hadise değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin <gülüyor> mucizelerindendir. İnkarı kesinlikle kabullenilemez. Özellikle İsra ayetle, e, İsra hadisesi ayetle de desteklendiğinden dolayı inkar eden kafir olur. İsra, olayı ayetle desteklendiğinden dolayı inkar eden kafir olur. Miraç ile alakalı biz Miraç e, olayının e, mütevatir hadislerle geldiğini biliyoruz. Yani hadis kitaplarına falan bakıldığı zaman Miraç olayı da mütevatir şekilde bildirilmiştir. E, İsra gibi ayetle bildirilmediği için inkar edenin kafir olmadığını söylüyor alimler. Ama gerçekten inkar edenler varsa yani çok büyük bir hata, çok büyük bir yanlış üzerindirler ki inkar eden insanlar da var. Bu insanların asıl tutunmuş oldukları yer dinin yanına mantığı koyuyorlar. Dinin yanına mantığı koyuyorlar. Yani sen dini mantıklı ölçmeye çalışırsan senin o eksik olan mantığın tabii ki kaldırmaz yani. mescid ya. Mescid-i Aksa'ya bir gecede, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gitmeye inanıyorsun da oradan işte semalara yükseldiğine mi inanmıyorsun? Öyle mi? Niçin mantık yapıyorsun orada? Mantıklarını kullanarak, akıllarını kullanarak adeta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birçok ayetinin olmadığını, gerçekleşmediğini inkar edenler tabii ki var. Allah Azze ve bizleri korusun. Amin. Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahih bir hadisinde diyor ki Enes İbni Malik rivayet ediyor. Gâle Resulüullahi sallallahu aleyhi ve sellem. «Lemmâ urce bî merartu bi kavmin lehum adfâr» Diyor ki, «Miraca çıkarıldım Yani yükseltildiğim o gece Öyle çeşit kavimler gördüm ki Bu sayy bir hadis. «Miraca çıkartıldım o gece Yükseltildiğim o gece Öyle insanlar gördüm ki «Lehum adfâr min nuhâsin Yehmuşûne vucûhehum ve sudûrahum» Diyor ki, onların uzun uzun tırnakları vardı O insanların yüzlerini Ve vücutlarını tırmanlıyorlardı. Yüzlerini ve vücutlarını tırmanlıyorlardı. Cibril Aleyhisselam'a soruyor, diyor ki ey Cibril nedir bunların e, hükmü, nedir bunların durumu? Cibril Aleyhisselam diyor ki onlar dünyadayken kardeşlerinin etlerini yiyen insanlar, gıybet eden insanlar, insanların e, insanların arasını bozmak için laf taşıyan, nemime yapan insanlardır diye. Bu şekilde bu Miraç hadisi, hadisi uzun bir hadis, e, hepsini okumaya gerek yok. Biz Miraç, İsra ve Miraç'ın Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam mucizelerinden olduğuna yakini bir şekilde şeksiz, şüphesiz iman ediyoruz. Evet Diğer bir mucizesi de ağaç kütüğünün Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme duymuş olduğu özlemden dolayı inlemesi. Bu da sahih hadislerde rivayet edilmiştir. Tabi bunları da inkar edenler var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de ilk senelerde bir ağacın üzerine, bir kütüğün üzerine çıkardık ve irade ederdi. Sahabeler kendisine iki basamaklı bir hutbe yaptıktan sonra iki basamaklı bir yer yaptıktan sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem artık o kütüğü terk etti, hutbesinin üzerine çıkmaya, mümberin üzerine çıkmaya başladı. Ve ilk hutbesinde, kütüğü terk edip o iki basamaklı mümberin üzerine ilk çıktığında kütükten inleme sesleri geldi ki ve birçok sahabe buna şahit oldu. Birçok sahabe de buna şahit oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem indi, kütüğü kucakladı ve kütüğün inlemesi durdu. Bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i mucizesidir. Allah Azze ve Celle kendisine ne yapmış? Bunu göstermiş. Evet. Parmakların arasından suyun fışkırması. Bu da yine Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ait özelliklerden e, mucizelerden birisidir. Bununla alakalı yemeklerin yemek hadisesi, parmakların arasından su fışkırması, yine ümmetin elindeki suyun çoğaltılması. Bu gibi e, mucizeler e, farklı farklı rivayetlerde, farklı farklı hadislerde zaten zikredilmiş. Bir seferinde Enes radiyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazının yaklaştığı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ikindi namazının yaklaşmış olduğu bir sıra diyor gördüm. Abdest için su aradılar fakat bulamadılar sahabeler. Nihayet kendisine içinde bir miktar su olan bir kap getirdiler. Allah'ın Resulü mübarek elini bu kapın içine koydu ve insanlara usulan abdest almalarını söyledi. Bu arada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem parmakları arasından su fışkırdığını e, görmüştüm. Orada bulunan kimselerin hepsi hatta bunlardan sonra bile abdest alanlar oldu. Enes radiyallahu anh devamlı diyor ki orada bulunup abdest alanların sayısının 300 civarında olduğunu biliyorum diyor. Abdest alanların sayısının 300 civarında olduğu biliyorum. Yani bir, bir kişi bir litre su harcamış olsa bile 300 litre su bir kaptan 300 litre su. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah azze ve celle tarafından insanlara göstermiş olduğu bir mucizedir. Başka bir e, hadislere Cabir radiyallahu anh'tan geliyor hadis. Hudeybiye gününde insanlar susamışlardı. Halbuki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem önünde küçük bir su tulumu vardı. Bundan abdest aldı. Bunu gören insanlar su almak için etrafına doluştular peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü ne alıyorsunuz diye sordu. Onlar da ey Allah'ın Resulü önünüzdekinden başka içecek ve abdest alacak bir damla suyumuz kalmadı dediler. Sadece peygamber sallallahu aleyhi ve sellem önündeki o su kurbasının içindeki su var. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mübarek parmaklarının önündeki su tulumunun içerisine koydu ve derhal parmaklar arasından pınarlarda fışkırdığı gibi su fışkırmaya başladı. Hem içtik hem de hepimiz abdest aldık diyor sahabeler. Cabir radıyallahu anh diyor ki kendisine sorulan bir sorudan sonra kaç kişiydiniz soru sorulmuş. Yüz bin kişi bile olsaydık o su bize yetecekti ancak biz sadece orada 115 on kişiydik diyor Cabir radıyallahu anh. Yani o derece Su çok dolgun bir şekilde diyor parmaktan arasından fışkırıyordu. Bukhariye Müslümanisi mutlaka buna aleyh olan bir adız. Evet Müslümanlar peygamberlere iman ve Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme imanı işledik. İmanın dördüncü şartı peygamberlere ve Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman. Peygamberlere iman dediğimiz zaman kesinlikle imanın şartlarında olduğu gibi dilde kalan, dille söylenen bir İbareden e, itibar değildir bu. İbare değildir. Kesinlikle biz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman ettik dedikten sonra hayatımızda bir takım değişiklikler, farklılıklar yansıtmak zorundayız. Aksi takdirde bu kelimeyi söylemeden önceki halimizle söylediğim söyledikten sonraki halimiz aynı olursa o zaman bu kelimenin bize herhangi bir etkisi, herhangi bir faydası olmamış olur ki iman bunlar ibaret bir şey değildir nereden anlıyoruz şuradan anlıyoruz iman etmeden önce hayatları nasıldı sahabelerin iman ettikten sonra hayatlarına nasıl bir değişiklik geldi kime bakalım gelin Ömer radıyallahu anh'a bakalım gelin Musab bin Ömer radıyallahu anh'a bakalım gelin Hamza'ya gelin Habbab'a gelin Enes'e gelin Hazreti Osman'a Ali'ye ve bütün sahabelere bakalım hepsinin hayatında bir değişiklik oldu mu oldu. Ne zaman oldu? Bu kelimeyi söyledikten sonra. Bu kelime hayatlarında mükemmel bir değişikliğe sebep oldu. Şayet bizler bu kelimeyi söyledikten sonra hayatımızda bir değişiklik olmuyorsa o zaman dönüp kelimeye bir bakmamız lazım. Dönüp o kelimenin ne kastettiğine bir bakmamız lazım. Aynı bu, bu şartları nerede zikretmiştik? La ilahe illallah kalıbını da zikretmiştik. Kelime-i şehadetin birinci kıtasındaki la ilahe illallah'ı derken Veya ikinci klasında Muhammedun Resulullah'ı derken, kelime-i şadet telaffuz ederken, hayatımızda kesinlikle bir şeylerin değişmesi, kesinlikle bir şeylerin e, yerine başka bir şeylerin gelmesi gereklidir ve muhakkak gerekecektir. Dedik ki, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun Resulüdür. Bu kelime-i şehadeti söyledikten sonra Allah'ın ve Rasûlü'nün emrettiği her şey bizim için artık kaçınılmazdır. Yapmak zorundayız. Yapsak da olur, yapmasak da olur değil. Yapmak zorundayız. Bu kelimeyi kabul etmişsek, Muhammedun Rasûlullah demişsek kesinlikle yapmak zorundayız. Yasakladığı her şeyden kaçınmak zorundayız. Yasakladığı her şeyden kaçınmak zorundayız. Allah'ın ve Rasûlü'nün. Tarafını... <gülüyor> ve bu kelimeyi söyledikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını hayatımıza yansıtmak zorundayız. Bu kelimenin faydasını görmek istiyorsan bu kelimenin hem dünyada hem de ahirette bize faydasını ulaştığını görmek istiyorsak, kesinlikle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını hayatımıza yansıtmak zorundayız. Bunun hiçbir şekilde kaçarı yok. Şayet kendisinin Müslüman olduğunu söyleyen E insan kendisinin Müslüman olduğunu söylüyorsa, "Ben de la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedim." diyorsa, "Ben de Müslümanlardanım." dedim diyorsa, kesinlikle hayatında değişiklikler olacaktı. Yani bir adım atım, bir adım önce hayatı nasıldı? Bu adım attıktan sonra hayatı nasıl oldu? Arasında dağlar kadar fark olması gerekiyor. Çünkü bu kelime hayatında bir kişinin değişiklik yapmaması o kişi kesinlikle iman etmiş olamaz. Bu kelimenin İnsanın hayatında kesinlikle bir şeyleri değiştirmesi gerekiyor. Bu kelimeyi söyledikten sonra kişinin evi değişmesi gerekiyor. Bu kelimeyi söyledikten sonra kişinin işi değişmesi gerekiyor. Kişinin hayatı değişmesi gerekiyor. Çocuklarıyla muamelesi değişmesi gerekiyor. Yaşantısı değişmesi gerekiyor. Hanımıyla muamelesi değişmesi gerekiyor. Evinin içindeki dizayn değişmesi gerekiyor yemesi değişmesi gerekiyor, içmesi değişmesi gerekiyor, yatması, kalkması oturması, sohbet etmesi değişmesi gerekiyor. Bu kelimeyi söylemeden önce çok cahilce muhabbetler çok cahilce ortamlarda bulunabilirdi bir kişi. Ama bu kelimeyi söyledikten sonra cahilliği ortamlarda, cahili hitaplarla cahili insanlarla aynı ortamda bulunamaz. Bu kelimeyi söyledikten sonra kişi dertlenmiş demektir. Müslümanların derdini kesinlikle sırtının arkasına atamaz. Bu kelimeyi söylemeden önce Müslüman nedir, dert nedir bilmeyen insan bu kelimeyi söyledikten sonra Müslümanların derdi, bizim derdimiz, Müslümanların davası bizim davamız demek zorunda. Aksi takdirde bu kelimenin kendisine hiçbir faydası olmaz. Rabbim inşallah bu kelimeyi hakiki manada söyleyenlerden ve gereği gibi amel edenlerden bizi kılsın. Bu kelime uğrunda canımızı, malımızı verenlerden Rabbim bizi kılsın inşallah. Evet. İmanın 5 şartına geliyoruz. O da ahiret gününe iman, diğer bir adıyla kıyamet gününe iman. Ahiret gününe veya kıyamet gününe iman etmek, imanın 5 şartlarından nedir? Birisidir. Ahiret gününden kasıt, Allah Azze ve Cenne'nin insanları hesaba çekeceği, haklının, haksızda veya diğer bir tabirle boynuzlu koçun, boynuzsuz koçtan hakkının alınacağı, insanların haşredilip Allah katında hesap verecekleri, bir günün adıdır piyamet, ahiret günü. Ahiret denmesinin sebebi ise kendisinden sonra yaşanılacak başka bir gün olmadığından dolayıdır. Ahir son demektir. Son gün. Son insanların yaşayacakları gündür. Ondan sonra cennetlikler cennete, cehennemlikler de cehenneme girecektir. Rabbim inşallah hepimizi cennete girenlerden kılsın. Ahiret gününün içinde imanı gerektiren bir takım unsurlar, bir takım şartlar vardır. Bir kişi ahiret gününü nasıl iman etmiş olabilir? Ahiret gününün özellikleri vardır. İnşallah bunları teker teker işleyeceğiz. Yani kişi ben ahiret gününe iman ettim derse, icmali manada kurtarmış olur mu? Veya ahiret gününde iman ettim derken neyi kastediyor? Ne, hangi şeyler ahiret gününe imanın içerisindedir? Bunlar tabii ki önemli konulardır. Ahiret gününle alakalı Allah'ın ve Resulünün bize bildirdiği her şeyi iman ediyoruz. Her şeyi kabul ediyoruz. Ahiret günüyle alakalı sahih hadislerde ve ayetlerde bize ulaşan her bilgiye iman ediyoruz. Çünkü ahiret günüyle alakalı çok farklı ayetler ve çok farklı hadisler gelmiş. Bunların hiçbirisini aklımıza sunmadan ne yapıyoruz? Nakil olarak geldiği için bize amenna ve saddakna diyoruz inşallah. Evet. müminler öyle, öyle kimselerdir ki أَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوقِنُونَ Muminler öyle kimselerdir ki ahiret günlere yakinen inanırlar. Ahiret günlere yakinen inanırlar. Yakini iman, zanlı kabul etmeyen iman. Kesinlikle şekl ve şüphesi olmayan. Acaba ahiret günü diye bir şey var mı? Diye herhangi bir şey zihninde olmayan insan. Vallahi birçok Müslüman var birçok kendinin Müslüman olduğunu zanneden insanlar var. Ahiret günü diye bir şeye iman etmiyor. Sadece imanın şartı altıdır. Beşincisi de ahirete imandır. Halbuki yani toprak olduktan sonra dirileceğine inan, inan, inanmayan veya öyle bir bilgiye sahip olmayan insanlar var. Ben karşılaştım. Ama Müslüman olduğunu söylüyor. Sayarken de imanın altı şartın olduğunu söylüyor. Ve ahiret gününe iman içinde koyuyor. Ahiret günün ne demek olduğunu bilmiyor. Ahiret gününde Bağs'ın, haşrın ne demek olduğunu bilmiyor veya kabir azabının ne demek olduğunu bilmiyor. Ama ahirette iman ettiğini söylüyor. Allah muhafaza. Bu kişi bu imanla mümin olmuş olabilir mi? Allah Azze ve Celle birçok ayetinde imanın yanında ahiretini zikrediyor. Birçok ayette imanın yanında ahiret gününü zikrediyor. Hadislerde kim Allah'a ve ahiret gününe iman ederse şöyle şöyle yapsın. Hadislerde geçiyor. Yani ne kadar önemli bir ibaret, ne kadar önemli bir mesele. Evet. Nisa suresi 87'de Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Allahu la ilahe illahu, ila la fih, ve Allah Azze ve Celle yüce Allah kendisinden başka ilah olmayandır Allahu la ilahe illahu. ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ila la Kendisinde hiçbir şüphe ve şek olmayan günde muhakkak ki sizi toplayacaktır ve yجمعنكم muhakkak ki sizi toplayacaktır kıyamet gününde onda hiçbir şey hiçbir şüphe yoktur. Ona nas taku minallah hadisâ söz bakımından Allah'tan daha doğru kim söz söyleyebilir veya söz bakımından Allah'ın sözünden daha doğru hangi söz olabilir. Yine Rabbimiz diyor ki eee Lokman Suresi 34'te innal laha muhakkak ki el musa'a dediğimiz kıyamet gününün ahiret gününün ilmi Allah katındadır. Sağ'a kıyamet gününden bahseder ki ahiret günüdür, son gündür. Bunun tamamen bilgisi Allah Azze Celle'ye hastır. Allah Azze ve Celle'nin dışında hiçbir peygamber, hiçbir veli, hiçbir şef, hiçbir imam hiçbir imam ne ahiret gününün vaktini bilemez. Ancak Allah Azze ve Celle peygamberine ahireti, şey, kıyamet günü ahiret gününün bir takım alametlerini bildirmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ahiret günü ile kıyamet günü ile alakalı küçük alametler ve büyük alametler başlığı altında birçok hadis rivayet etmiştir. Bunur hadis bildirmiştir mesela. Ama tam gününü, tam makdini kesinlikle bildiremez. Kim de kim de bugün kalkıp kıyamet günü, ahiret günü şu senenin şu ayının şu gününde, şu saatinde kopacak. Veya bilmem kaç sene sonra kopacak diyerek tahkikli bir şekilde gün bildirirse bu kişi ahiret gününe iman etmemiştir. Allah Azze ve Celle'ne diyor ki, اِنَّ اللّٰهُ اَشْبَرْ اِلْمُسْا Ahiret gününün saati, kıyamet gününün o vakti Allah'a aittir. Sen bilemezsin onu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dahi bilemez. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme soruyorlar. Diyor ki, ahiret gününde kendini hazırladın mı? Fakat onun emareleri vardır, alametleri vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilemiyorsa, bugün çıkıp beyinsizce kıyametin ne zaman kopacağı hususunda yorum yapan, Vakit dinleyen insanlar var. Yok 2000'deydi, 2000 geçti, 2050 oldu, 2100 oldu, 2013 oldu, 2015 oldu. Birileri çıkıp insanları saptırmak için ve dakikalarca, saatlerce televizyonda program yapıyor bu cahil insanlar. Yani sen kendini kıyamete hazırla o, o büyük günün dehşetini biliyor musun? O büyük günün dehşetin nasıl olacağını, o gün nasıl bir atmosfer olacağını biliyor musun? Kendini ona hazırla. Onun ne zaman kopacağından sana Ne? İnanın, yani kendinin kendisinin ilimli olduğunu iddia eden birçok profesör veya doktor diyelim, porof diyelim kıyametin vaktiyle alakalı çıkıyorlar. Saatlerce röportaj yapıyorlar. Saatlerce insanları kandırmaya çalışıyorlar. Hani ne oldu? 2000 diyordunuz. 2012 diyordunuz. Tamamen bunlar safsata, yalan. Kim böyle bir şey iddia ederse, vakit bildirse kıyamet gününe, ahiret gününe iman etmemiş olur. Onun Ne zaman kopacak? Allah'tan başka kimse bilmez. Önemli olan Müslümanların o güne kendisini hazırlamasıdır. O güne kendisini hazırlamasıdır. Evet. Kıyamet gününü, ahiret gününü veya öldükten sonra dirilme gününü inkar edenler de vardır tabii ki. İnkar edenler de var. Diyor ki Allah Azze ve Celle'ye izniyle, <gülüyor> اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَكُنَّا تُرَابًا لَلِكَ رَجِعُمْ o ahiret gününe iman etmeyenler diyorlar ki biz öldükten sonra ve toprak olduktan sonuna tekrar mı döneceğiz? Bu diyor çok uzak bir dönüştür. Yani böyle bir şey olması imkansızdır. Yani bizim kemiklerimiz çürüyecek toprak olacağız. Ondan sonra tekrar biz Öyle mi? Diye öyle mi diye ne yapıyorlar? İnkar ediyorlar ahiret gününü. Kaf suresinde Allah azze ve celle böyle buyuruyor. «Ve kallu ma hie illa hayatunet dumya nemutu ve nahya.» Onlar dediler ki, «Şu an, şu içinde yaşamış olduğumuz hayattan başka hiçbir hayat yoktur bizim için.» «Şu an içinde yaşadığımız hayat var ya, işte hayat bu hayattır. Bundan başka hiçbir hayat görmeyeceğiz.» «Nemutu ve nahya.» «Yaşayacağız ve öleceğiz.» «Bundan başka hiçbir hayatımız olmayacak.» He Ne demek? «Dünyadan sonra tekrar başka bir hayat, başka bir dirilme, başka bir diriliş olmayacak.» «Ahiret inkar veriyor.» «Opaçık.» «Yani.» Müşrik denilen, kafir denilen insanların arasında da ahiret gününü inkar eden var. Mesela bazıları diyor ki Allah'a iman ediyor. Allah'a iman ediyor. Peki ahiret gününe inanmayan, gördükten sonra herhangi bir olmadığını olmadığına inanan kişi Allah'a iman etmiş olur mu? Allah'a iman etmiş olmaz ki. Kendisini kandırıyor olur. Yani Allah'a iman edenlerin arasında hani müşrik veya kafir kendisinin Yani Müslüman olmadığını kabul ediyor ama diyor ki Allah'a inanıyorum ahiret günde bir şey yoktur herkes toprak olacak. Bu kişinin kesinlikle Allah'a da, da herhangi bir imanı söz konusu değildir. وَمَا يُحْلِكُنَا اِلَّتْ دَهَرِ Diyorlar ki bize ancak dehir zaman helak eder. Yani zamanımız geldiği zaman ölürüz iş bitmiş olur. Vaktimiz geldi zaman ölürüz toprak oluruz iş biter diyorlar. Vemâ lehum bidalike min alb innhum illa yullunun. Onlara bu hususta da hiçbir ilim de verilmiştir, onlara, verilmemiştir, onlara ancak zandan başka bir şey yapmazlar. Bakın yani zanları insanları ne yapıyor? Nerelere sürüttüyor? İmanını elden götürüyor. Zahmen lezîne keferu elle yub'afu. İnkar edenler kafirler asla elbette diriltilmeyeceklerini zannettiler. İnkar edenler asla, elbette, kesinlikle diriltilmeyeceğiz dediler, inkar edenler. قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتُبَعَثُنَّ Allah Azze ve Celle diyor ki, bilakis Rabbi, yani peygamber yani aleyhi ve demesini istiyor, Rabbime yemin olsun ki sizler diriltileceksiniz. Allah Azze yemin ediyor. Bilakis sizler diriltileceksiniz. ثُمَّ لَتُنَبَّئُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ Sonra yapmış olduğunuz işlerden teker teker haber alacaksınız Size yapmış olduğunuz işler teker teker haber verilecek. Ve dælike alællahi yesir. Bu ise Allah Azze ve Celle'ye. Çok kolaydır. Yani Allah Azze ve Celle seni yoktan var etmişken öldürdükten sonra diriltmek mi ise Allah Azze ve Celle'ye zor gelecektir. Ki ve dælike alællahi yesir. Bu Allah'a çok kolaydır. Çok basittir. Bu da Tagadun suresi 7. ayet. Sadece İslam dini değil. Bütün semavi dinler. Hristiyanlık, Yahudilik. Bütün semavi dinler. Öldükten sonra bir hayatın olduğunu söylerler ve iman ederler bütün semavilerden ördükten sonra bir hayatın olduğunu söylerler. Hatta yani Hristiyanları da hani kandırıyorlar ya cennetle. Hristiyanların da cennette kandırılması olayı var. Allahu alem yani anlatılır olmuş olmamış mı bilmiyoruz. Hristiyanlar bu işte vakıfları, dernekleri diyelim. İşte kiliseleri falan Maddi açıdan büyük bir sıkıntıya giriyor. Toplanıyor papazlar, hahamlar neyse. Nasıl yapalım, nasıl yapalım? Diyorlar ki insanlar çok günahkar, Hristiyan millet günahkar bir millet zaten. Biz parayla insanlara cennet satalım. İnsanların parasını toplayalım, biraz daha kendi maddi durumumuzu düzeltmiş oluruz. İlanlar işte e, haberlerde bilmem nerelerde her tarafta ilan ediliyor. Cennet satılmaya başlanacak. şu yerde, şu günde, şu saatte. Bütün insanlar toplanılıyor. Topla, o, ...o ortamda toplanıyorlar... ...işte teker teker içeri alınıyorlar... ...teker teker içeri alınıyorlar... ...işte böyle... E, ...gerçekçi olsun diye evraklar hazırlanmış... ...böyle aynı işte bir semtte arsa... ...parseller gibi cennette böyle... ...parsellere ayrılmışlar... E, ...parasına göre, durumuna göre, konumuna göre... ...herkese cennet satacaklar sözde... giren işte diyor ki... ...kaç param var, nerede istersin... ...işte güzel yerlerimiz var... ...böyle ferah yerlerimiz var... ...deniz manzarı yerlerimiz var... ...istersen peygamberlere komşu parsellerimiz var... ...böyle insanları kandırıyorlar... ...giren, parası olan giriyor... ...yazdırıyor ismini, parasını veriyor, cennete alıyor... E, ...çıkan elimde bir kağıt, cenneti satın aldım... ...tamam... ...yani burada ney... ...cenneti satın aldım, bundan sonra ne yaparsan yap manasında... ...ondan sonra akıllı bir adam biri geliyor... ...ya bir kafa... ...olmuş değil mi bu olay... ...akıllı bir adam biri geliyor... Diyor ki ya bu, burada insanlar niye toplanmış, ne yapıyor bunlar? İşte şu şu şöyle anlatılıyor. Diyor ki dur bakalım ben sıram bir gelsin. Sırası gelir içeri giriyor. Ondan sonra diyor ki, işte ona da ayrı teklifler yapılıyor. Diyor ki benim çok param var. Ben diyor cehennemi satın almak istiyorum. Ben parama göreniyorum, ben cehennemi satın almak istiyorum diyor. Tabii şaşırıyor bunlar. Bunlar şimdi diyor ya zaten biz parasızlıktan ödüyoruz. Amacımız para toplamak. Varsın orada cehennemi satalım. diyor Ben cehennemin hepsini satın almak istiyorum. Ne kadar şu kadar parayı koyuyor. Cehennemin hepsini satın aldım diyor. Ondan sonra cehennemin hepsini satın almış evraklar, imza bilmem ne yani hepsi üzerinde. Dışarı çıkıyor oradaki kalabalık sesine diyor ki işte insanlar ben cehennemi satın aldım artık sizin cenneti satın almanıza gerek yok. Cehennemin hepsi benim kimseye cehenneme sokmayacağım diyor. <gülüyor> sonra gibi durumu dağıtıyor. Onların da yani ahirete cennet ve cehenneme olan bir inancı var yani. Bu şimdi o İslam'a saldırmak adına Haçlı seferleri düzenlemeye başlandığında evet. ki bir mesele. Cennet anahtarları öyle gönderiyorlardı. O haçlı askerlerin boynunda hepsinde anahtar var. Hepsi cennetten kendi ana yerlerini almışlar. Haçlı seferleri sonrası Avrupa'da devam ediyor satış. Meşhur bir düşünür, ateist zaten. E, ateist. ateist, meşhur bir düşünür var, filozof virüsü. Bu olaya mutlulukalarda sinirleniyor, o dediği olayı yapıyor diyor satar mısınız? Satarız diyor, artık ben aldım, cenneti almanıza gerektirir. Semavi dinler, semavi olmayan dinlerde de insan gibi çok komplike çok kompleksi, çok değerli, çok şerefli bir varlığı öldükten sonra toplulak olmayı yakıştıramadıkları için işte Budizm'de vesaire ve realkarnasyon çıkarmışlar. İşte öldükten sonra başka bir bedende tekrar dünyaya gelmek. E bunlar tabi işte Allah Azze ve Cidden, insana verdiği değerin bir geçirgesi olarak. Allah subhanahu diyor, ahirete hiç şüphe etmek sizin inananla. İşte şüphe olmadan inanmak gerek. Evet. Yani sadece Müslümanlar değil, Müslümanlar değil, diğer din mensuplarının da ahirete dair bir imanları var. Evet, e, ahiretle alakalı veya kıyamet günüyle, ahiret günüyle alakalı bilmemiz gereken, iman etmemiz gereken şeyler vardır ki bunların başında kıyamet alametleri gelir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih bir şekilde hivayet edilmiş kıyamet alametleri gelir. E, Rabbimiz Araf suresi 187. ayette şöyle buluyor. يَسْلُونَكَ عَمِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا Sana kıyameti sorarlar, ne zaman kopacağını sorarlar peygamber sallallahu aleyhi ne yapıyorlar? Kıyameti soruyorlar. Kul innema'lmuhu bunun bilgisi Rabbimin katındadır. Kesinlikle bunu kimse bilemez ancak Rabbim bilir. La yucelliha Vaktini ancak o açığa çıkartabilir. Onun haricinde vaktiyle alakalı kimse bir şey, bir söz söyleyemez. Onun onun haricinde kimse açıklayamaz. Sakulet fis semawati vel O göklere de yere de ağır gelmiş bir durumdur kıyametin vaktinden bahsetmek veya kıyametin bahs vaktiyle alakalı konuşmak. La te'tikum illa baghte. O sormuş olduğunuz kıyamet var ya e size diyor ansızın gelecektir. Onun özelliği budur. O sormuş olduğunuz kıyamet size ansızın gelecek. Onun için kıyametin vaktini vaktini sormak değil asıl amaç kıyamet ansızın gelecek olan kıyamete kendimizi hazırlamak. Ansızın gelecek olan o kıyamete kendini hazırlamak. Peygamber Aleyhisselam ne diyor? benle kıyamet şu ikisi gibiyiz diyor. iki parmağını işaret ediyor. Şu ikisi gibiyiz deyip iki parmağını işaret ediyor. يسلونك keenneke hafiyyün anha ve diyor sanki sen onu bilirmişçesine sana sorarlar kıyametin vaktini. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Dekul innema imuha inda Allah de ki onun ilmi ancak, onun bilgisi ancak Rabbimin katındadır. Rabbimdedir. <gülüyor> Fakat insanların hiçbir çoğu bunu bilmezler. Evet, e, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, birçok hadislerinde kıyametin alametleriyle alakalı bilgiler vermiş. sayı hadislerde küçük alametler, büyük alametler şeklinde. Biz inşallah burada birkaç tanesini topladık. Küçük alametler ve büyük alametler olarak onları inşallah okuyalım. Evet. İnsanların bina yapmakta birbirleriyle yarışmaları. Buhari de geçen bir hadis. İnsanların ölümü temenni etmeleri. Buhari fiten hadisi. Câriye'nin efendisini doğurması, Müslim iman hadisi. Hicaz'dan bir ateşin çıkması, insanları önüne katarak mahşer meydanına götürmesi, Bukhariye Müslim hadisi. Fırat nehrinin sulandığını çekilerek nehir yatağından altının çıkması, Müslim hadisi. İkisi de hak iddiasında bulunan iki büyük İslam ordusunun birbirleriyle savaşması. Olduğuna gerçekleştiğine dair rivayetler var, Buhari yine, Bukhariye Müslim hadisi. İslami ilimlerin ortadan kalkması, cehaletin artması. Ki günümüzde bunları yaşıyoruz. <gülüyor> İslami ilimler tamamen ortadan kaldırılmakta. Bunun için mücadele verilmekte. <gülüyor> Ve yine insanlara dünyada fayda sağlayacak ilimlerin yerine konulması, cehaletin artması bu şekilde oluyor. Bu da Bukhari Fitenadisi. Depremlerin çoğalması, zamanın yaklaşması, gece ile gündüzün eşit olması. Bunları zaten birebir yaşadığımız meseleler. Bunlara kıyametin küçük alametleri içinde bulunduğumuz ortamda bunları yani çok bariz, çok aşık bir şekilde ne yapıyoruz yaşıyoruz. Cinayetlerin çoğalması, fitnelerin zuhur etmesi fitne döneminde yaşıyoruz. Günde günde yüzlerce, binlerce ölüm haberini almaktayız. Yahudilerle Müslümanların savaşmaları, Müslümanların Yahudileri öldürmesi inşallah bu ileride e, zahir olacak bir şey ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muttefakun aleyh olan hem Bukhara hem de e geçen bir hadiste bunu bildirmiş. Allah Azze ve Celle inşallah o ordunun içlerine bizleri ilhak etsin. Amin. Zinanın açıkça işlenmesi, içki tüketiminin artması, kadınların çoğalıp erkeklerin gazalması. Yani bu alametlerde birebir günümüzde yaşamaktayız. Zinanın açık bir şekilde yapılması. Yani bu işlere girişen insanlara hadiste diyor ki kalkın kenara geçin desen seni ne yapacaklar? Azarmayacaklar. Sana tuhaf bir tavırda takınacaklar. Şu an tam o gündeyiz yani. Yani insanlar aleni bir şekilde isyan ediyorlar, aleni bir şekilde sokaklarda fuhuş yapıyorlar ama kimse bir şey diyemiyor. Kimse uyarıda bulunamıyor. Evet içki tüketiminin artması ne yazık ki içki tüketiminde de Türkiye en ileri ülkelerden birisiymiş. Yani halkının sözde yüzde yüzünün Müslüman olduğu, Osmanlı'nın torunlarının olmuş olduğu bir ülkede içki tüketiminde en önde gelen ülkelerden birisiyiz. En önde gelen ülkelerden birisiyiz. Allah Azze ve Celle'ne inşallah ıslah Kadınların çoğalıp erkeklerin azalması. Evet, kahtan, ee, den, kahtandan bir kişinin çıkarak insanları asası ile sevk etmesi. İlmin ortadan kalkıp cehaletin yerleşmesi. Bu daha önce geçti. Zinanın aleni hale gelmesi. Sarhoşluk veren yaygınlaşması. Oyun ve çalgı aletlerinin ortaya çıkması ve yaygınlaşması. Cariyenin efendisini doğurması, çobanların zenginleşerek bina yapmakta yarışmaları, zekat verilecek kimse bulamayacak kadar servetin çoğalması, aynı davayı güden iki büyük toplumun birbirle savaşması, adam öldürme hadiselerinin fazlalaşması, emanetin ganimetin, ganimet bilinmesi, 50 kadına bir erkek düşecek şekilde erkek nüfusunun azalması, Müslümanların kıldan ayakkabı giyen, küçük gözlü ve geniş yüzlü insan gruplarıyla savaşması. Bu da buharda geçen bir hadis. İnsanların hayatlarından bıkarak ölülere gıpta etmesi, peygamber olduğunu iddia eden 30'a yakın deccalın türemesi, bu da geçmiş olan şeyler. Allah veya La İlahe İllallah diyen bir kimsenin kalmaması, o döneme doğru gidiyoruz. İnsanlar Allah ve La İlahe İllallah dediği için ne yapılıyor? Can veriyor, öldürülüyorlar. Sadece Rabbim Allah dediği için öldürülen insanları şu an hayatımızda yaşamaktayız, görmekteyiz. Rabbim inşallah hepsinin yardımcısı olsun. Ya. Hadis şerifleri ifadelerine göre kıyamet alametleri diyor şöyle gerçekleşir. Birincisi Kur'an-ı Kerim'in önemi insanlar tarafından unutulacak. Baktığımız zaman gerçekten yani insanların çoğunda, insanların çoğunda artık Kur'an diye bir dert kalmamış. Kur'an ne kitabıdır? Kimin kitabıdır? Niçin dünyaya gönderilmiş? Niçin biz Kur'an'a iman ediyoruz? acaba Kur'an'ın içinde ne yazıyor? Kur'an Allah Azze ve Celle niçin göndermiş? Bunu bilmeden hayatına devam eden binlerce milyar.